أضع الصلاة وتتبع الشهوات فسوف يلقون غياء صدق الله العظيم الله منفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه فالحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم خصنتكم بالحي القيوم الذي لا ودفع عنكم الشوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Biraz beklettik sizi. Hakkınızı helal edin. Siz de bizi bekletiyordunuz ama. İşte kısasa kısasa olmuş olmasın. Yine de biz e, bazı nedenlerle geç kaldık. Ama akşam namazını müteakiben önümüzdeki sefer inşallah 4 Haziran mı oluyor? 4 Haziran'da inşallah. Siz akşam namazından beraber burada olursanız ben de olurum inşallah. Olur musunuz? O sıra ben geliyorum, cami yarı. Yarım saat sonra siz geliyorsunuz. Onun için e, ona göre hareket edeceksek akşam namazında bulunalım inşallah. Yasaya kadar e, sohbeti derleyelim, toparlayalım. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize sizlerden selamınızı götürdük. Elhamdülillah, Medine-i Münevvere'de, Mûvâce-i de, bütün ziyaretlerde, Bursa'da, toplanan kadın, erkek cemaatlarımızın selamları var diye ilettik elhamdülillah. Ondan sonra geldik bir de Kosova'ya gittik. Kosova'da çok kalmadık, bir gece kaldık ama orada da Bayraklı camisinde sohbet ettik, Akşamdan yatsı arasında. İnşallah bizim internet sitesine o sohbet atılacak, bir iki gün içinde atılır inşallah. Oradan da sizin çok hemşerileriniz var. Onlardan da selam getirdik inşallah. Bursa'dan çok e, tanışları olanlar, akrabaları olanlar var. Evet. Şimdi, bugünkü dersimiz, inşâallah Rahman, namazın önemi ve namazı zayi edenlerin, kılmayanların, terk edenlerin, kazaya bırakanların, İki cihanda başlarına ne belalar geleceğine dair olacaktır ve bu ders inşallah ahir zamana kadar Müslümanlar kaldıkça aktarılacaktır. İnsanlar insanlar buna sahip çıkacaktır inşallah. Biz ölçekte kalsak da bu dersler devamlı dinletilecektir, ulaştırılacaktır. Nice insanlar bu vesileyle namaza başlayacaktır. Allah Teala hepinizi de bunun sevabına ortak eylesin. Amin. Burada bulunmanız nedeniyle uzaklardan, yakınlardan gelmeniz vesilesiyle bu meclis kuruluyor. Bu cemaat toplanmasa biz de bu kelamları konuşamayız. Sizlerin de burada çok büyük katkınız ve bereketiniz vardır. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri cümlemizin defterlerimizi kapatmasın. Amin. Ölünceye kadar... Salih ameller nasip eylesin. Ölümümüzün ardından da bize hayır dua edecek, bizi hayırla yad edecek hayırlı nesiller ve hayırlı arkadaşlar, dindaşlar, ahiret kardeşleri nasip eylesin. Amin. Siz ki bu yola devam ediyorsunuz, inşallah ardınız kesilmeyecek. اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَوْ مَجْرُونَ غَيْرُ ''İnnel de var, ''İlle de var. Kur'an-ı Kerim'de iki yerde geçer. İman edip ameli salih işleyenlere ne var? Bitmez, tükenmez ecirler ve cevaplar var. Biz de iman ettik elhamdülillah ve Müslüman olduk elhamdülillah. Salih amellerde işlemeye çalışıyoruz. İşte bu dersler de salih amellerdendir. Buraya gelmek, dinlemek, amel etmek insanları davet etmek, insanlara bunu tebliğ etmek, hepsi salih amellerdendir. Onların ecri, sevabı bitmeyecek, Rabbimiz buyuruyor. Ömürleri bitecek, nefesleri bitecek, amelleri bitecek, sevapları bitmeyecek. Neden? Niyetlerinden. Çünkü bizim niyetimiz ebedidir. Biz şu anda kaç yaşına gelmişiz, bundan sonra da ne kadar yaşayacağız Allah bilir. Ama bizim namaz kılma niyetimiz ne kadar? mahşer sabahına kadar yaşasak namaz kılacak mıyız? Kılacağız. Mahşer sabahına kadar yaşasak, yaşatılsak bu cemaatlere, sohbetlere devam edecek miyiz? Edeceğiz. Allah bize amelimize göre değil, niyetimize göre muamele edecek inşallah. Niyetül mümini eblehu min amelihi Hadis-i şerifte ne buyruluyor? Müminin niyeti amelinden daha tesirlidir. Amelin şu direğe kadar ulaşır, Belki ama niyetin sonsuza kadar ulaşır. Rabbim de bize bakıyor, azmimize, kastımıza, kararımıza, niyetimize göre muamele edeceğine söz veriyor. Ne büyük kardayız. Amellerimize kalsa bizim piller çabuk biter. On senelik namaz, yirmi senelik namaz, şu kadar oruç, şu, şu, şu, şu. Bir de ondan sonra yanlış yapmışız, deldirmişiz torbayı gıybet dedikodu iftira kul haklarına girmişiz. O sevapları da, kazandıklarımızı da ona buna harcamışız. Böylece biz cennette ne kadar kalabiliriz? Adamın ameline göre cennete girecek olsa ve cennette kalacak olsa, bize kısa bir zaman sonra cennetten kapı dışarı ederler. Ama cennet sonsuz. Niçin sonsuz? Niyetlere göre verildiği için. Amellere göre verilseydi, Kimin ameli yetecek sonsuz cenneti kazanma? Onun için aman niyetlerimiz güzel olsun. Ehli sünnet itikadını muhafaza etmek, dinimizi muhafaza etmek, namazımızı muhafaza etmek, çoluk çocuğumuzun, halkımızın, bütün insanların imanlarını, namazlarını muhafaza etmeye vesile olmak. Bu niyetle toplandık elhamdülillah. Allah'a ecrimizi zayi olmaktan muhafaza eylesin. Amin. Şimdi biz bir kitap yazdık. Bu kitap size gelmedi, herhalde. Namaz kılmayanların iki cihanda başlarına gelecek belalar. Şimdi bu kitap niçin lazım? İnsanlar namazı zayi ediyorlar, kazaya bırakıyorlar, vakitlerini geciktiriyorlar. Bakıyorsun, en aklı başında adam, namaz kılan adam, akşam geçiyor, umurunda değil ya! Yani vaktini, saatini bilen adam ya! Farkı, bakıyorum yani meclislerde toplantılar oluyor, yemekler oluyor, şu oluyor, bur oluyor, namazına dikkat eden adam az, vakti vaktinde kılan az, tadili erkana rahat eden hepten az, inanan bile azaldı bu işlere, inanan bile azaldı. Onun için azaldıkça kıymeti artıyor, sizler inşallah namaz ehlinden ve Kur'an ehlinden olarak devam edeceksiniz. Şimdi evvela bu hususta bir hatikeri okudum. Bu hatikereden başlıyorum. Ben size bu kitaptan bazı ayetler ve hadisler okuyacağım. Sonra siz bunu başvuru kitabı yapacaksınız. Bütün insanlara ulaştıracaksınız. Ben inanıyorum ki bu kitabı okuyup da namaz kılmayan kalmaz. Müslümansa kalmaz. Ama bırak bu işleri ben. Ölünmüş, ahiretmiş, cennet, cehennem inanmıyorum diyorsa onunla uğraşılmaz. Fakat, Müslümanım diyorsa, mutlaka vaaz-ı nasihat tesir edecektir. Bakarsınız, insanlar birden okumaya başlıyorlar, bir, birkaç gün içerisinde, hatta bazısına merak sarıyor, bir gecede okuyor, böyle insanlar var. Ondan sonra da namaza başlıyor. Geçenlerde, nereye gittim, unuttum şimdi, çok geziyorum ya. Orada birisi dedi ki, senin bu televizyonlara çıkmandan sonra, Bizim orada güvenlik şirketinde çalışıyormuşlar. İşte kaç kişiyseler bilmiyorum kalabalık. Hepsi namaza başlandı. Birkaç kişi kaldı dedi. Geri kalan herkes namaza başladı. Halbuki kuvvetli de çok konuşmuyorum. Televizyonda idareli gidiyorum biraz. Buradaki gibi bastırsak, bindirsek Demek ki üç kişi de kalmayacaktı. Hepsi başlayacak. İşte orada biraz idare ediyoruz işe. Ama Tehdit, tehdit var mı? Var. Tehlike var mı? Var. Ben mi uyduruyorum? İşte Kur'an-ı Kerim'in ayetleri ortada. Şimdi başlık başlık, bütün başlıklara yer verelim, kısa kısa sizlere beyan edelim. İnsan, namazsızlık ne yaparmış? İnsanı cehennemin kuyusuna düşürürmüş. İlk ders bu. Ayet var mı? Var. Hadis var mı? Var. Meryem Suresinin Estaizu billah, 59. ayet-i kerimesinde ne buyuruyor Rabbimiz? فَخَلَفًا مِنْ بَعَد۪هِمْ خَلْفُونَ Peygamberlerden sonra kötü döller türedi. Tabi her peygamberden sonra türedi fakat Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de haber verdiği dönem başka rivayetlerde gördüm 60 sene sonra diyor. Benim vefatımdan 60 sene sonra kötü döller türecek, namazı terk etmeye başlayacaklar. Kimdir onlar? Yezid biliyorsunuz. E, haini işte 60'lı senelerde hicretten sonra türedi bu adamlar. Bu yezit döneminde namazsızlık başladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme haber verdi. Benden 60 sene sonra namazı hafife alacaklar. Çıkacak. Öyle başladı. Şimdi oldu işte 1400 senedir hemen hemen Namaz terki ve zayiatı giderek ilerliyor. Şimdi buna bir dur demenin zamanıdır. En azından kendimiz ve çoluk çocuğumuz ve sevdiğimiz Müslüman kardeşlerimiz hakkında buna dur diyeceğiz inşallah. Kötü döller türediler de ne yaptılar? Eda'u <Sessizlik> s namazı zayi ettiler. Ne demek? Kılmadılar. Bir kısmı farz olduğuna inanmadılar. Bunlar ne oldular? Kafir oldular. Bir kısmı, farz olduğuna inandılar, kılmadılar. Ne oldular? Fasık oldular. Bir kısmı da kıldılar, vakitlerini geçirdiler, kazaya bıraktılar. Onlar da günahkar oldular, fasık oldular. وَاتَّبَعُوا <gülüyor> الشِّهَوَاتٍ Nefislerinin arzularına uydular. Şimdi namazın terki nedendir? Sabah namazına kalkamayan, niçin kalkmıyor? Uykudan. E niçin uyanmıyor? Geç yattığından. Niçin geç yatıyor? Film ve diziler seyretmekten. Ne oldu bu şimdi? Nefsin keyfine uymaktan oldu mu? Oldu. Filmin, dizinin e, ahirette ne yeri var? Ne kadar insanı günahkar edecek boş işler, boş şeyler. Hatta bir kısım dizilerde insanı kafir edecek sözler de var. Hiç seyredilecek bir şeyleri yok. İslami diziler bile sakat. İslami geçinen kanallardaki diziler bile sakat. Bak geçen ne yaptılar? STV denen kanalda olacak, bir imansız ölmüş, ona üzülüyorlar. Birisi, Müslüman olmayan birisi ölmüş. Küçük çocuk soruyor, diyor ki melek anne diyor, bu Müslüman olmadan ölenlerle cennette buluşacak mıyız? Dizi de dizi de. Hem de kadın da kapalı. Kadın da diyor ki evladım diyor Allah iyiliği zayi etmez diyor. Doğru mu bu? He? Ben de sana ayet okuyorum. Estağfirullah. وَقَدِمْنَا اِلٰى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْ سُورًا Kafirlerin yaptıkları hangi iyilik olursa olsun, biz onlara yöneldik, onları kasırgaya tutulmuş küle çevirdik. Kül kül, üflemeden dağılıyor zaten. Bir de bunu fırtınaya, kasırgaya tutarsan, o külden bir toz kalır mı? Kalmaz. Kafirlerin amelleri ne gibidir? وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ يَحْسَبُوا الزَّمْآنُ مَاءً Kafirlerin yaptığı iyilik yetime ikram etmiş misafiri ağırlamış, şunu yapmış bunu yapmış. Eğer imansız ise Müslüman değilse yaptıkları iyilikler neye benzer? Çöldeki seraba benzer. Uzaktan bakan onu ne zanneder? Su zanneder. Hatta iddia ediyor ki duşeyen. Ne zaman ki gider gider gider gider? suya kavuşacağım diye. Hiçbir şeye varamaz. O önceden gördüğü yere gelir, orada da bir su bulamaz. Ve vecedellâhâ indehû. Ama Allah'ın azabını orada bulur. Fe veffâhu hisâbû. Allah da ona hesabını tas tamam öder. Ne demek o? Sen Müslüman olmadın, sen bana iman etmedin. Yaptığın iyiliklerinde hayrını görmedin. Bu kadar. E şimdi adam İslam'ın dışında bir din üzere ölse cennette buluşabilecek miyiz? Küçücük çocuğa bunu sorduruyorlar. Diziye bak. Kadına da ne cevap verdiriyorlar? Allah iyiliği zayi etmez. Etmez ama dünyada ona bir iyilik verir. Ama ahirete geldiği zaman cennete sokar mı? Sokmaz. Ahirette bir iyilik karşılığı bulur mu? Bulmaz. Kur'an'da bu kadar ayet var. Şimdi Müslüman kanal zannedersin, Başörtülü kadın falan dersin, hadi bunu seyredeyim dersin, orada da zokayı yersin. Onun için kardeşler, bu ehli sünnet meselesi o kadar ince ve hassas bir konudur ki, bunu önüne gelen dinlerken falan anlayamaz. Benim diyen adam oradan o hainliği çıkaramaz. Ama biz sizi Allah için uyarıyoruz. Bak namazı zahe ettiler, Nefislerinin şehvetlerine uydular. Ne işin var senin, ehl-i sünnet alimlerin sohbetleri varken, şimdi internetler çıktı, her dakika sohbet var. Sübbelahmet Hoca.tv'den girdiğim vakitte, hangi zamanda girsen dolu sohbet var. Elli tane, yüz tane sohbet var. Hangisini bitirdin? Canım sıkılıyor, canın sıkılıyorsa sohbet dinle. Bizim sohbetlerde gülmek de var, ağlamak da var, her sınıf var. Her mahbet var, haberler, reklamlar, hepsini yapıyoruz. Ne arıyorsun daha? Eee? Efendim, Kur'an oku, zikret, kaza namazlarını öde, bir şeyler yap. Bak namazları zayi ettiler, şehvetlerine ittiba ettiler. Fesuvfe'l-kavn-ı yakında gıya'yı boylayacaklar. Gay, neresidir gay? El gayyu ve fi el cehennemde iki tane ne var kuyu var. Birinin adı gaydır, birinin adı ethamdır. Namaz kılmayanlar, namazı terk edenler nereye gidecekler buyuruyor bu hadis-i şerifte? Gay kuyusuna. iki tane ırmaktır cehennemde yananların irinleri, kusmukları, leşleri Hepsinin vücutlarından akan o kızgın ateşte yandıkça aşağı doğru damlayan irinlerin toplandığı kuyuya, ırmağa namaz kılmayanları atacaklar. Buna buna dayanalım ya. Ne hadis-i şerifler var burada. Bakın, bir hadis-i şerifte Ebu Muammer radıyallahu aleyhi rivayet ediyor. Lavân sakra tenzîne 10 gushrawat kudiba min şefir cehenneme, ma belgat kâra 70 kışın, tımmeten teilâqiyin ve etem. Şuna bak, 10 tane, 10 aylık yüklü deve. 10 aylık yüklü deve ne demek? Hamile deve. Deve zaten ağır hayvan. 10 aylık yüklü olunca ne demek? En yüklü zamanı yani, şişmiş. 10 tane on aylık yüklü deve. Kaç kilo? O kadar ağır bir kaya cehennemin bir kenarından atılacak olsa 70 sene öyle yuvarlansa dibini bulamaz. Bulamadan önce o namazı terk edenlerin atılacağı gay vadisine gelir. Bak O ağır niye söylüyor? Çünkü çok ağır olduğu zaman ağırlık ne yapar? Hızlı iner. Ağır oldukça ne olur? Hızlı iner aşağı. On tane, on aylık yüklü deve kadar ağır bir kayayı cehennemin ağzından bıraksalar, 70 sene gümbürdü gümbürdü gider, dibini bulamaz. Bulamadan önce nereye gelir? Gay kuyusuna gelir. Dedim ki Ya Rasulallah, gay kuyusu nedir? Efem kuyusu da var. O da şirk koşanlar, zina edenler, adam öldürenleri tehdit eden kuyu. Nehrani fi esveli cehenneme. Cehennemin dibinde iki tane ırmak var, kuyu var. Yesîlü fîmâ sadîdü elîn nâr. Cehennemde yananların bütün irinleri oraya çünkü yukarıdan aşağı, aka aka orada toplanır. El-gâyyü nehrun fi cehenneme. Cehennemde bir ırmak, min kayhin irinden, ırmağın tamamı irin akıyor. İrin yani yaraların içindeki cerahatlar, leşler. İnsan nasıl ki böyle döner yapıyorlar, efendim, takıyorlar şişe, ondan sonra döndürüyorlar ateşe doğru. Orada döndükçe ne oluyor? Onun yağları aşağı akıyor. İşte cehenneme girenlerin de öyle bedenleri, kafaları ne oluyor? Ateşte döndürülüyor. Döndürüldükçe ne oluyor? Kaynadıkça irinleri çıkıyor, leşleri çıkıyor. Ama ölmek yok. Öyle acı çekmek var. O irinlerin hepsi toplana toplana ırmak olup akıyor. Namazı terk edenler o ırmağa atılıyor. Buna Bu rezilliğe hiçbir Müslüman razı gelmez ya. Gelmemelidir. Habiz-üttam, <gülüyor> tadı pis. بَعِيدُ الْقَعْرُ دِبِي دَرِنْ يُغْذَبُ فِي الَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ Nefislerinin kötü arzularına uyanlar işte oraya atılacaklar. Bütün mesele. Adam namazı kaçırıyor. Neden? İçki içen namazı namaz kılsa bile içki içen adam beş vakit namazın vakti vaktine kılabilir mi? He? Zaten sarhoş olduğu zaman da ne yapması lazım? Kılmaması lazım. Efendim, şehvetine uymaktan. Zina yapan adam, beş vakit namazı vakti vakne kılabilir mi? İlla kaçırır. Çünkü o zina şehvetine uymak ne yapar? Onu vakti vakti kılmaktan engeller. Haramlar adamın namazını engeller. Faiz yiyen adam. Mutlaka o haramdan biten etler, ve haram gıdadan gelen vitaminler, kuvvetler ne yapar? Haram yediği için onu harama sevk eder. Haram yenden de pek vakti vaktinde namaz kılmak beklenmez. Onun için nefsin kötü huylarına uyanların yeri, efendim, hayk kuyusu Allah'ım cümlemizi muhafaza eylesin. Allah'ım bize cehennemi gösterme ya Rabbi. Sesini de işittirme ya Rabbi. Nefesini de işittirme ya Rabbi. de kerimede buyurduğun üzere ezelde hakkında iyi karar geçenlerden eyle bizi ya Rabbi. Cehennemden uzak tutulanlardan eyle bizi ya La Benim öyle iyi kullarım var cehennemin hiç sesini bile işitmeyeceklerini. Halbuki sesi 500 seneden duyuluyor. 500 senelik yol olsa cehennem gürlediği mi duyulur. Ama Dostlarıma işittirmeyeceğim Allah'u. Ve ümfi meşterden füsun kahli Ya şu güzel namazlar, abdestler, şu ter temizlik, bunun tahareti, bunun guslü, bunun abdesti, bunun nezafeti, bunun tahareti, bunun temizliği, bunun huzuru, bunun insanı düzene sokması, insanın vaktini saatini ayarlaması, hayatına bir düzen vermesi, bütün hayırların bereketlerin anahtarı bu namaz ya. Sen bunu terk edeceksin. Böyle bir cehennemin dibini tercih edeceksin. Hiç inananın işi mi bu? Evet. Namazsızlık insanı cehenneme götüren sebeplerin başında gelir. Var mı ayet? Var. Ne buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de? Estağfirullah. Benim dostlarım cennetlerde yerleşmişler. Kafirlerin Günahkarların hallerinden hatırlarından sorarlar. Cennetle cehennem arasından perde açılır kalkar, maseleke gün fısıkar. Sizi cehenneme sokan nedir? Diye onlara sorarlar. Kalu, cehennemde yananların cevaplarındaki ilk madde: Lemne cumel musallin, biz namaz kılanlardan değildik derler. İlk cevap: Namazsızlık. Velemneku tutamul miskin fakir fukara'i da yedirmezdik. Cimrilik, zekat vermemek. Ve kunnane gudmal gaizin İslam'ın dinin aleyhine konuşanlarla biz de konulara talardık. Ve kunnane kedib bi ceza gününe kavuşmayı da yalanlardık. Hatta atan el sonunda ölüm geldi çattı. Eyvah dedik ama iş işten geçti. Görünceye kadar imansızlıkta ısrar edenler. Azrail aleyhisselam görünceye kadar cehennemden perde açılıp da ahiretteki yerini görünceye kadar secde etmeyenler var ya. Ama cevabın başına bak. İmansızlıktan bile evvel neyi söyledi? Biz namaz kılanlardan değildik diyor. Onun için bu öyle başka amellere benzemez. Yani burada kafirlerden bahsediliyor. Tabii ki ceza gününü yalanlamak ne demek? İnkarcı, kafir demek. Ama yine de sen neye bak? İlk cevabın başına bak. Namaz kılanlardan değildik sözü de senin benim kulağıma küpe olsun. Cehennemde yananın cevabı bu. Allah bize böyle bir cevap nasip etmesin. Soru da nasip etmesin. Amin. Şimdi namaz kılanlar Kılarlar ama vakti vaktine kılmazlar. Vakit geçmiş, çıkmış, hiç önemsemezler. Bunlara ne var? Bunlara ne var? Ayet var mı? Var. Ne buyuruyor Hepinizin devamlı okuduğunuz feveylül lil musallin feveylün ve'il vardır, helak vardır, büyük tehlike vardır. Kim için? Lil musallin, namaz kılanlar için. Ya, kılmayanı, kılmayanı konuşma zaten. O mevzunun dışına çıktı. Kılanlar da yandı diyor. Niye yandı? اَلَّذ۪ينِهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ Onlar namazlarından gaflet edicidirler. Bak dikkat edin. Namazlarında gaflet edici dese hepimiz yanmıştık. Namazlarından gaflet edici. O fi olsa Arapçada. Onun için Allah'ın dostları ne buyuruyorlar? Allah'a hamdolsun ki fi salatiyim demedi de an ansalatiyim dedi fi salatiyim deseydi, namaz kılarken aklı o yana bu yana gidiyor. Gitmeyen var mı? Yok o zaman hep yanmıştık ama Rabbim onu buyurmadı, namazın içinde aklı o yana bu yana gidiyor. Tevbe istiğfar eder. Ama Rabbim kime cehennemde veil vadisini tehdit buyurdu? Namazlarından gafil. Ne demek o? Geçiriyor, hiç haberi bile olmuyor da namazı kazaya bırakıyor. Sa'd ibn Ebî Vakkas radıyallahu anh yüce sahabi, diyor Rasulullah'a sordum sallallahu aleyhi ve sellem Ya Resûlullah bu namazlarından kafil olanlardan kasıt nedir? Buyurduk ve ye'hürûne sâlâte 'an vaktiha. Onlar namazının vaktini geçirenlerdir. Şimdi mesela akşam namazlı kılmadın, yatsı okundu şimdi. Ne oldu bu? Kazaya kaldı. Ne var bunlara diyor? Değil var. Veil nedir? Ebu Said el-Hudri radıyallahu taala rivayet eden hadis-i şerifte Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurur? Veilun vadin fi cehenneme yehavi fi'l kafir 40 halifen kablen an yebluğa Cehennemde Veil adında bir vadi vardır. Bir kitapsız bir kafir oraya atıldığı zaman dibini bulmadan önce 40 sene iner aşağı. Peki Kafirler için hazırlanmış olan bir yere namaz kılmamak yüzünden bir Müslümanın gitme tehlikesi var mı? Var. Çünkü ayette ne diyor? O namaz kılanlara veil var diyor. E namaz kılan kafir değil ki. Vaktini geçirse de kıldığına göre demek Müslüman. Demek adam Müslüman da olsa böyle yere atılma tehlikesi var. Namazın vaktini geçirdiği için. Faizyenler hakkında Allah Teala ne buyuruyor? وَاتَّقُنَّا رَلَّت۪ي اُعِدَّتْ kafirin. Ey Müslümanlar, ben cehennemi kafirler için hazırladım ama, ey faiz yiyenler, kafirler için hazırlanmış olan ateşten sakının kendinizi. E demek ki Müslüman'ın de kurtarılmıyor. Namazsızlık, imansızlıktan sonra geliyor. Bu da bir acayip bir şey. İmansızlıktan sonra Allah'a ortak koşmak, şirk, Kafirlik, hiç affı yok. Ebedi cehennem, hiç çıkması yok. Ondan sonra en büyük günah nedir sorsalar, ne cevap vereceksiniz? Namazsızlıktır diyeceksiniz. Delili nedir? Kıyamet suresinin ayetleridir. Ne buyuruyor Es-Selam'a İzhi Vellih? Fela ve la salla. O Ebu Cehil, iman etmedi, tasdik etmedi, namazda kılmadı diyor ve Kezzebe Habibimi yalanladı kitabımı yalanladı yani şirk koştu gavur oldu ve tevella bana secdeden yüz çevirdi diyor onun için bu ayet-i kerimeden de bu anlaşılıyor tabi Ebu Ceyl hakkında hoca efendi ne var bu ayet Ebu Ceyl hakkında bundan bana ne ya bunu bana niye okuyorsun ben Ebu Ceyl miyim ya sana kimse Ebu Cehil demedi ama Ebu Ceyl işi yapma Ebu Cehil işi yapma. Ebu Cehil'in en büyük özelliği neydi? Başta gavurluk, ikincisi secde etmemek. Namaz kılmayan gavur olur mu? Namaz kılmayan gavur olmaz. Ama gavurlar namaz kılmaz. Nokta, ünlem, soru işareti git git git. Namaz kılmayan kafir olmaz. Ama kafir ameli yapmış olur. Yani imansız işi. Öyle ya şimdi ne farkın var? Ne farkın var? Akşam okundu geçti, o da kılmadı, sen de kılmadın. Yatsı girdi, o da kılmadı, sen de kılmadın. Ya kainatı Yaradan Allah, secde et diyor, etmem diyor ya. E o tabi direktman etmem dese kafir olur da. E şimdi bu tembel Müslümanların durumu vahim. Ama ben büyük konuşmak için de söylemiyorum, onları da ayıplamak için söylemiyorum. İnşallah Allah hepsine nasip etsin. Amin. Allah bizi de bırakmaktan muhafaza etsin. Amin. Adam kılar, kılar, kılar, sonra bırakan var. Bir tane arkadaş, çok sene oldu benim bu sohbetlere başlamam, maceralarım. 35 seneye dayandı bu iş. Çok adam gördüm. Çok insanlarla muhatap oldum. Dedi ki, birisi, benim kayınpederim dedim. Sohbetlere gelirdi, sonra sohbetleri bıraktı. Niye bıraktı? Ya dedi, ben çok dinledim dedi artık, biraz da siz dinleyin. Halbuki o çok dinledim denir mi ya? Ne kadar dinlesek, okusak bitmez. Her sohbete geliyorsun, yeni bir şey duyuyorsun. Bak internette diyorum sohbetler var, yüzlerce belki binlerce atılacak şimdi inşallah. Ya bu kadar şey ne demek bir saatliğinden iki saatli olan var, üç saat olan var. Yani bu binlerce saatler konuşulmuş, bunun hepsinde farklı farklı ilimler var. Sen niye kaçırıyorsun bir tane? Bir zaman geçti diyor, sohbete çağırıyorum gelmiyor falan, ondan sonra bir de baktım sakallı adam namazı bıraktı. Dedim yahu kayınpederi. ya namaz da kılmıyorsun sen falan, ya dedi bu kadar senedir kıldım dedi, ne faydasını gördüm dedi ya. İşte bak. Ondan sonra da bunalıma girmiş falan, bir zaman sonra da diyor bir baktım iki üç katlı evde oturuyoruz, bağırdım, çağırdım, arıyorum, arıyorum, arıyorum. yok tavan arasında kendini asmış. İşte yani, cemaati bırakmamak lazım, sohbeti terk etmemek lazım. Bunlar bizim ruhani gıdalarımızdır, feyizlerimizdir, bereketlerimizdir. Geliyorsun bir saat ayet, hadis duyuyorsun, onlarca ayet, hadis duyuyorsun, değil mi? Bu ne yapıyor? Ruha şifa veriyor, devam veriyor, bunalımı gideriyor seni ahirete yaklaştırıyor. Ölümü düşündürüyor. Moralim bozulmak değil. İnsan ahirete hazırlanmaya çalışıyor. Ama bu dünyanın efendim filmleri, bu dizileri, bunları seyreden insanlar ne oluyor? Tamamen bunalıma giriyor. Ya alamayacağı bir arabayı görüyor, bunalıma giriyor. Ya alam evlenemeyeceği bir kızı görüyor, bunalıma giriyor. Ya birbirini soymayı, o, vurmayı görüyor, o da denemeye başlıyor. Ben de nasıl yapacağım diye. Bunlar böyle. Bunların hangi filmin dizisinin insanlara bir verdiği fayda var? Bir şey yok. E sen şimdi bunları seyredeyim derken namazı kaçır. Olacak hiçbir şey Maç yüzünden de namazı kaçıranlar oluyor mu? He? O da tehlik. O da tehlike. Ne oldu bugün maç? Niye iptal oldu? Kavga. He? Kavga çıkmış bak. İnne ma yüridü şeytan ve iukâ bîn kumul âdâbte ve bâzdaâ fi lḫamri ve ve yüsdükum an zikri şeytan size içki ve kumar yüzünden aranıza kim ve düşmanlık sokmak istiyor sizi sarhoş edip kumar başında tutup sizi namazdan ve zikirden alıkoymak koymak istiyor. Siz hala bırakmayacak mısınız, Rabbim soruyor, Maide suresinde. Şimdi, içkinin ve kumarın yasak edilmesindeki en büyük illetin ve sebebin beyanında ne diyor Kur'an? Kin ve düşmanlık sokmak. Şimdi bu maçlarda kim ve düşmanlık sokuyor mu? Millet birbirinin kafasını kırıyor mu? Ya. Geçen adam öldürdüler, he. hem de eski bir milletvekili miydi? Bursa'nın mıydı, nerenindi? Bursa'nın milletvekili. Adam maç bitmiş, o bir şey demiş, o bir şey demiş, kalktı adamı öldürdü ya. Yakında oldu. Birbirini öldürüyorlar ya. Bu nedir ya? O gol atmış, o gol yemiş, ne olacak? Ne atan cennete girdi, ne yiyen cehenneme girdi. Ne alakası var? Ama orada sen kalkıp adamı öldürürsen bir gol yüzünden gittince cehenneme işte şimdi. Hem de, demin anlattığımız adam öldüren nereye giriyor? وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ yelka اَثَامًا İki tane ırmak var, birisi gay, birisi Ezam Adam öldüren Esema girer diyor. Yapmamak lazım bu işleri ya. Bu yüzden insan Allah'ın zikrini bırakır mı ya? Namazı bırakır mı? Namaz baştan aşağı zikirdir. Bütün tekbirleri sübhanekeleri, fatiheleri, sureleri sübhane rabbeyle azim, sübhane rabbeyle alası ettehiyyatü baştan sona Allah'ın zikriyle doludur insan bu namazı bu yüzden araya verir mi? ne diyeceğiz? evet namazı terk edenler niçin terk ediyor? dünya sevgisi yüzünden terk ediyor ne buyuruyor allah Teala yâ ihullezînâ amenu La tulekumu en malukum ve la uladukum an zikrillah. Ticaretiniz, dükkanınız, mallarınız, işiniz, gücünüz, bir müessesede işçi olarak çalışmanız, çocuklarınızla meşgul olmanız ne yapmasın sizi Allah'ın zikrinden yani namazdan alı koymasın. Çünkü farz olan zikir hangisidir? Kimsenin günde yüz kere la ilahe illallah demesi farz değil, faziletli ibadettir. Ama farz olan zikir hangisidir? Namazdır. وَاَكِمُ السَّلَاةَ لِزِكْرِي Namazı hakkıyla kıl, benim zikrim için, beni hatırlamak için kıl. Dolayısıyla işin, gücün, malın, mülkün, karın, çoluğun, çocuğun, seni namazdan alıkoyarsa, bir vakit namazı bile kaçırtırsa, ne olursun sen وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَهُولَٰيكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ Kim malından, işinden, gücünden, dükkanından, tezgahından dolayı efendim soruyorlar ben bir yerde çalışıyorum namaza izin vermiyorlar orada çalışabilir miyim? nasıl çalışabilirsin diyeyim senin cehenneme gitmene fetva mı vereyim? namaz farz hadi sünnetleri de kılmana vakit yok ama farzı Yatsının dört rekat farzı, öğlenin dört rekat farzı, bunu kaçırtıyorsa bir iş yerinde aldığın para haramdır. Haramdır. Çünkü farzı kaçırtırıyor. Ben sana ne yapayım? E oradan çıkarsam aç kalacağım. Yapma böyle. Ve men اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ Kim Allah'tan sakınır, haramdan kaçınırsa Allah ona her dardan çıkış kapısı yaratır. ve مِنْ حَيْثُ لَا اَحْتَسِبُ beklemediği yerden rızkını gönderir. Bu Allah'ın ayetidir. Sen Allah'a mı inanıyorsun, şeytana mı inanıyorsun? Şeytan sana diyor ki, namaz kılacağım diye işten çıkarsan aç kalırsın. Allah da buyuruyor ki, sen bu namazsızlık haramından sakınıp da namaz kılacağın bir iş ararsan, beklemediğin yerden rızkını göndereceğim. Ondan sonra sen ne yaptın? Yahu tamam da Hoca Efendi, ayet var hadis var ama şimdi biz de işten çıktıktan sonra ne olacak? İmtihan olacak. Belki biraz aç kalırsın. Efendim börek yemesin de yanmış kabuk yersin. Biraz da idare et. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَوَحَسْبُهُ Kim Allah'a güvenirse Allah ona yeter. Ben yeterim diyor. اِنَّ اللّٰهَ بَعْلِهُ اَمْرِهِ Allah tuttuğu işe ulaşır ne buyurduysa yapar evham etme ama namazların farzlarına müsaade ediyorlarsa işten çık demem farzları kılabildiğin yerde işten çık demem amma ve lakin farzlara izin yoksa cumaya izin yok e, cumaya izin yoksa bu nasıl şimdi olacak ya cumaya çıkamıyorum diyor Ya e, ben de sana ne diyeyim dur orada diyebilir miyim sana Burada ateş yanıyor. Ondan sonra ben de sana dur nasıl derim? Yanarsın. Rızkını Allah yeter. Merak etme. Bu kadar secde etmeyenleri yediriyor içiriyor da sen Allah'a secde edeceksin de aç mı kalacaksın? Ama biraz da kanaat lazım. Yani belki biraz maaşın az olur. Belki birkaç ay işsiz kalırsın. E idare edeceksin. Akraba, konu komşu da bir böyle insanlara yardım etmesi lazım. O da sevap alır kazanır. Ama şimdi hanım dır dır dır ederse işte bak namaz için işte işten çıktın, şimdi de işte bulamıyorsun gördün mü? Ondan sonra uğraş da dur. Karının dır cehennem azabından beter. <gülüyor> ne yapacağız? Ey iman edenler! Mallarınız ve çocuklarınız sizi benim zikrimden namazdan alıkoymasın. Başka ayette ne buyuruyor? اِنَّ مِنْ اَزْوَادِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوَا لَكُمْ فَاَحْذَرُوهُمْ Eşlerinizden ve çocuklarınızdan öylesi vardır ki size amansız düşmandır onlardan sakının diyor. Sana boşver namazı şimdi işine devam et nerede bulacağım böyle maaşı derse düşmanlık ediyor. Düşmanlık ediyor. Çocuk da olsa düşmanlık ediyor. Evet. onun için efendim namazı vaktinden geçiren Allah'ımızın buyruğu üzere fevla kevmul hasirun bak alı koymasın sonradan kılarsın kaza yaparsın yok vakti vaktinden zikirden alı koymasın eğer seni geri bırakırsa biraz kim bunu yaparsa dünyasını da kaybetmiştir ahiretini de kaybetmiştir Allah buyuruyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh ta'a edilen hadis-i şerifte Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ne buyuruyor? inne evvele ma yuhasebu bil abdu bisalatih fe in salahat fe kadeflehevencah ve in fesedet fe kabe ve khasir <gülüyor> kabre indiği zaman Müslüman'a ilk sorulacak olan namazdır. İmandan sonra Rabbin kim? Cevaplarını verdikten sonra ilk sorgu, sual, namazla alakalı olacaktır. Namaz hesabı düzgün olan, buluğa erdiğinden beri kazası bulunmayan, kazaya bırakmışsa da sonradan tevbe edip kılan, borcunu ödeyerek Rabbine kavuşan, tabi abdesti tamam olacak, guslu tamam olacak, tadil erkan üzere, namazını vakti vaktinde, huzur üzere kılacak, farzları cemaatle mümkün mertebe kılacak. Dosya güzel. Namaz hesabı temiz. İşte bu kurtulmuştur diyor. Hatta Rabbimle buyuruyor. Ey benim meleklerim bu kulumun namaz hesabı doğru düzgün çıktığına göre diğer meseleleri geçiştirin, incelemeyin. Ama namazda sakatlık çıktığı zaman Rabbimle buyuruyor. Bunun bütün işlerini deşin. O hesabı zaten deştiği zaman kimse sağlam kalmaz. Herkes Allah'ımızın affına muhtaç. Rabbim husrana uğramaktan muhafaza eylesin. Nereden geliyor? Bu işler nereden geliyor? Dünya sevgisinden geliyor. Şimdi namazını kazaya bırakan niçin bırakır? Maç için. Dünya sevgisi. Diyelim iş için. Dünya sevgisi. Hanım için. Dünya sevgisi. Çocuk için. Dünya sevgisi bu dünya rasu kulli khatiye. Bütün hataların başı dünya sevgisi. Ahiretini seven ve tercih eden kişi Allah'ın zikrini hiçbir şeye tercih etmez. Allah'ın zikrine hiçbir şeyi tercih etmez. Evvela kulağı ezanda olur. Aklı namazda olur. İstehveden aleyhmus şeytan fenseavum zikrallah. Bu namazsızları... Allah'ın zikrini unutanları kim bu hale getirdi? Şeytan onları istila etti diyor. Ne yaptı onlara? Allah'ın zikrini unutturdu. Namazlar geçiyor, adamın aklına bile gelmiyor. Bu demek şeytanın esareti altında yenik durumda kalmış. Ulake hizbu'ş şeytan ela inne hizbe'ş şeytan humul hasirun. Kim ki Allah'ın zikri olan, en büyük zikri olan namazlarını kılmaz, vaktinde kılmaz, kaçırır, geçirir, aklına bile getirmez. Onlar şeytanın cemaatıdır. Şeytanın taraftarları, iki cihanı kaybetmiş olanların ta kendileridirler. Niye biz Allah'ın taraftarı olmuyoruz ya? Şimdi bak takım tutuyorsun, o takım bu takım. Şimdi bir tarafta Mevla çağırıyor, bir tarafta şeytan bağırıyor. Kime uyacağız? Kimin taraftarı olacağız? Allah bizi kendini seven, zatına secde eden hakiki müminler taraftarlarından eylesin amin. Şeytanın taraftarlarından olmaktan muhafaza eylesin amin amin. Evet içki yüzünden namazı terk edenlerin başına gelecekler. Abdullah bin Amr radıyallahu madan rivayet edilen hadis şerifte Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. من ترك الصلاة شكرا مرة واحدة فك كانت لغ الدنيا وما عليها فسليبه bir adam içki içip sarhoş olduğu için bir vakit namazı kaçırsa içki içip sarhoş olduğu için bir namazı geçirse bu adamın zararının ziyanının hesaplamasına gelince sanki diyor bütün dünya ve üzerinde ne varsa Hepsi ona ait iken hepsi elinden alınmış gibidir. Zarara bak ya. Ve men teraka's-salate şükran 4 merat, kan hakkan 'ala Allahu 'azza en yaskiyahu min tinati'l-khabal. Bir adam içki içip kafayı çektiği için sarhoş olduğu için hayatında 4 vakit namazı terk ederse, 4 vakit. Sarhoş olarak namaz geçmiş. Buna cehennemdeki tıynetül habalden içirmek Allah üzerine bir haktır. Söz veriyorum ona cehennemden tıynetül habal içireceğim diyor. Dediler ya Resulallah tıynetül habal nedir? Buyurdu ki usara tüeli cehenneme. Nasıl portakal suyu sıkıyorsun işte marmelatlardan şunlardan bunlardan sıkıyorsun da böyle efendim bir usara yapıyorsun ya sıkmalar. Meşrubatlar var, sıkma. İşte diyor, cehennem ehlinin ateşte yanarken o ateş azabının onları yakmasından, onlardan çıkan ne kadar irinler varsa o sarhoşluk yüzünden dört namazı kaçırana o cehennemdekilerin irinlerini içirmeye söz veriyorum Allah buyuruyor. İçki başka bela. İçtiğin bir namazı kaçırırsın, başka bela. Hepsi birbirinden daha büyük bela. Şimdi... Ben kılıyorum, ama hanım kılmıyor, eyvah! Mesuliyet var, çocuk kılmıyor, sabah namazına kalkmıyor, oğlanı kaldıramıyorum, kızı kıldıramıyorum, vah vah vah! Ne yapacağız? Mesul müyüz? Mesulüz, ne yapacağız? Şimdi kardeşim, Rabbim ne buyuruyor? <gülüyor> Estaizu Ya eyvüllezînâ menû lâ tekûnûlâh ve resûlûlâh ve tekûnû ve Ey inananlar! Allah'a hainlik yapmayın! Peygamber'e hainlik yapmayın, emanetlerinize de hainlik yapmayın. Bu çocuklar bize emanet mi? Hanım bize emanet mi? Emanet. Kullukum râin ve kullukum mes'ûlün ar Hepiniz çobansınız, her çoban güttüğü sürüden sorumludur. Kurda kaptırırsan kuzuyu, sahibi sana ne der? Öde bakalım der, onu telafi ettirir, sana bunu ödettirir. Sürü'nün sahibi. Bütün insanların cinlerin maliki Allahu Teala. Hanımı sana verdi, sahibi Allah. Çocukları sana verdi, sahibi Allah. Bunlar sana nedir? Emanet. Ve mal malu ve elonu illa vdiyatun falabuddiyum ve ntu rddul Mal da emanet, aile de emanet, çoluk çocuk emanet. Bir gün geri verilecek mi? Allah'ın huzuruna götürülecek mi? Hani namaz kılmamış bunlar. Peki. Bu çocuk senin malını telefesseydi kızar mıydın? Kızardın. Arabanı çarpsaydı kızar mıydın? Kızardın. Evin halısını çalsaydı, satsaydı kızar mıydın? Bizim bir hacı abi vardı. Çok eski benim çocukluk dönemlerimde evinde de böyle o zaman Kayseri bünyan halları vardı. O zaman böyle acem macem halıları çok. Yoktu Kayseri'nin halıları çok meşhurdu. Bünyan halıları böyle. O çocuğu da eşkıya olmuş babası hacca gitti mi ömreye gitti mi geliyor evden bütün halıları alıyor satıyor. Adam her sene de hacca gidiyor. Artık hacca gitme korkuyordu. Sonra bir tane birkaç arkadaş var talebelerden. Camiye geldi dedi ki ben dedi hacca gidiyorum da dedi eve mi dedi sizi bekçi koyayım da bir aysiz kalın evde. Çocuk halıları satmasın diye. Ondan sonra o çocuğu bir reddetti. Çocuk tövbe etti. Ne etti? 60 yaşına mümkün değil. Ne eve aldı ne ocağı aldı. Anası ağlıyordu yahu. Afet çocuğu dönüş yaptı, kaç yaşına geldi, çoluk çocuğa karıştı falan. O hacı amca hiç hakkını da helal etmedi, çocuğu da affetmedi, öyle öldü gitti mesela. Niye? Halıyı satıyor diye. Ulan bizim çocuk halıyı satsa ben de bir daha halı almam. Ne yapacağım? Açık oturun sen. Gitti efendim. Üç. E şimdi, mübarek adam namaz kılmıyor, bir şey demiyorsun. Oruç tutmuyor, bir şey demiyorsun. Halıyı çat çaldı mı sattı mı halı da pahalı el alısı. bas bas bağırıyorsun. Olmadı. O halı o çocuğun namazından daha mı önemli? Evet araba meselesi değil mi? Anahtarı çalıyor çocuklar babasının anahtarlarını çok çalıyorlar. Arabanın anahtarını çaldı gitti hadi çaldı mıyım değil. Gide gide gitti çarptı. Bir çaldı çarptı meselesi var yani. Çalar da sağlam getirirse Hadi idare eder. Ama çarptı. Karşı tarafında tazminatı var, bunun da var, 10 10.000 lira masraf. Allah senin gibi çocuğun boyunu bosunu devirsin Allah. Başlar bağırmazlar. Ama sabah namazına kalkmıyor. 18 yaşında çocuk. Hiç onu kaldırmaya uğraşmaz. Ya anası kaldırayım dese babası, da geç yattı çocuk bırak uyusun. Ya babası kaldırayım dese anası, çocukcağız ya uykusuz kalacak. Az daha alacak, koyuna sokacak, 20 yaşında çocuğu, çocukcası. Ne çocukcası? Vur kaldır aşağısın. Nuru <gülüyor> evladeküm, bis salatı ve münafsepin, yedi yaşında çocuklarınıza namaz kılmayı emredin. Niye? Alışsın diye. Bizimde 17 yaşında alıştırmaya başlıyor. 17 yaşına alışır mı? Her işe alışmış zaten. Bir namaz kalmış daha, alışmaz ki on yaşına geldiği zaman kılmıyorsa dövün diyor dövün surata vurmak haram öyle tak çuk yok Kabayetlerine, kalçalarına kabayetlerine hafif birkaç yapıştırın diyor on yaşında ne demek o işin ciddiyetini anlatmak için emanet efendim eğer bir insan Çoluğu çocuğu, efendim, yakınları namaz kılmaz iken eğer onlara Allah için nasihat etmiyorsa, vaaz etmiyorsa, hakkı söylemiyorsa, yerine göre gazaplanmıyorsa, kızmasını da beceremiyorsa, bu kişi Allah'ın en büyük hakkı olan namazı hafife alanlardan olur. Niçin? Maddi bir zarara... Öfkelendiği kadar bu maneviyi zarara eğer çıkışmıyorsa, etkilenmiyorsa bundan, demek ki Allah'ın dininin, namazının, zikrinin onun nezdinde hiçbir önemi yok. Allah'ım ya Rabbim, evlerimizi, ocaklarımızı namazsızlıktan muhafaza eyle ya Rabbim, hepimizin çoluk çocuklarımıza namaz nasıl eyle ya Rabbim, kurban olduğum sana Allah'ım hidayet sendendir ya Rabbim. Torunlarımıza da nasip eyle. Kıyamete kadar bizden ne üreteceksen, ne türeteceksen hepsini namaz ehli ya Rabbi alemin. Bir namazsız bırakma ya Amin. Amin. Ya çok kötü bir şey bu ya. Ama maalesef asrımızın en büyük hastalıklarından kanser, şeker, ülser falan hiçbir şey değil. Asrımızın en büyük felaketi namazsızlık. Müslümanlar hakkında konuşuyor. Ne buyuruyor Rabbimiz Ya eyyüvellezine amenu ku enfusekum nara. Ey inananlar önce kendinizi sonra ailenizi ateşten koruyun. Kudu ennazı lehijar. Cehennemin çırası insanlarla kükürt taşlarıdır. Atarım sizi hem de cehennemi sizinle tutuştururum Allah buyuruyor. Ey inananlar. Kendinizi koruduğunuz gibi ailenizi de koruyun. Ya bu nedir? Bu emir kimedir? Muhammed Mustafa'ya ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Estağfirullah bismillah. Ve Mur'ehlek bis salat ve astabir alayha. La neseluk rizqan. Nahnu nurzuquke vel aqibatu littaqa. Kendin Habibim, çoluk çocuğuna, hanımına, kızına namazı emret. Sen de namaza devam et. Ne yapıyordu? Gece teheccüde kalktığı zaman, bırak sabah namazını. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hangi hanımının evinde nöbette kalıyorduysa, uyandığı vakitte ne bağırıyordu, ne buyuruyordu? Ey kızı sabahibel hüceri. Sabah namazı değil, teheccüd namazı. Odalarda bulunan odalarda yatan hanımları, çocukları uyandırın. Fe rabbeke dünya hariyetun fil Şimdi dünyada evimiz var, odamız var, yorganımız var, yatağımız var. Dünyada nice giyinmiş insanlar ahirette çıplak kalacaklar. Onun için namazla giyineceğiz. Namazla korunacağız. Cehenneme karşı sipere gireceğiz inşallah. Biz uyandırmaya bakalım. Evet, Allah için namazı emredelim ve namaza devam edelim. Şimdi buraya kadar ne okuduk? Ayeti kerimeler okuduk. Şimdi ne yapalım? Hadis-i şeriflere bakalım. Namazı terk etmek adamın dinini, imanını tehlikeye sokar mı? Sokar. bin Samit radıyallahu anh rivat ediyor. Dostum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana yedi şey yedi şey Emret. La tüşriku ve in ve Asılsanız da kesilseniz de, yansanız da, yıkılsanız da Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ve la terkus kasten namazı bırakmayın. Kasten ne demek? Uykudasın, uyanamadın müstesna. Baygınsın, ameliyatta yoğun bakımdasın yani kendinde değilsin müstesna. Ama kasten namazı bırakmayın. Femen daraka mutamiden faqad kharaca minal milah. Ne olacak şimdi bu hadis şerif? Kasten namazı terk eden İslam dininden çıkmış olur. Eyvah! Bu hadis şerif ne olacak şimdi? Birkaç hadis şerif daha söyleyeyim. Büreyder <gülüyor> Radiyallahu Teala Taala rivayet. El ahdullazi beyne ana beynumu salah femen terakaha faqad kefer. Münafıklarla Bizim aramızdaki ahit namazdır. Efendim kafirlerle aramızdaki ayrım namazdır. Namazı terk eden muhakkak kafir olmuştur. Bu ne demek? Şimdi namaz kılmayan kafirdir demek mi? Değil. Ya şu demek. Eğer hafife alıyorsa ne lazım ya mecbur muyum falan bu şekilde düşünüyorsa kafir olur. Yok ama farzdır ama ben çok tembel adamım Allah bana nasip etsin, hidayet etsin diyorsa kafir olmaz ama bu namazsızlık onu götüre götüre nereye götürür? İmansız ölmeye kadar götürür. Tehlike var. Onun için biz namaz kılmayana kafir demiyoruz. Evet. Muaz bin Cebel radıyallahu anh ta'nı vaatine hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> bir adam geldi ya Resulallah bana bir amel öğret onu yaptığım zaman cennete gireyim. Resulullah da buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. La tusrik billahi şey'en. Yansan da yıkılsan da Allah'a ortak koşma. Ve tu'i alidek ve inkhiraca malik. Bütün malından, evinden, barkından seni çıkartıp atsalar da anana babana itaat et. Bu ana babaya itaat meselesi var ya. İnşallah ben kazanacağım bu işte. Yani itaattim tamamdır elhamdülillah. Ne sıkıntılar olsa da maddi bunalımlar, borçlar, karşılar hacizler neler neler başıma gelmeyen kalmadı. Ama anana babana itaat et. Burası miyim? Ve la İçki içme bütün kötülüklerin anahtarı odur. Bütün kötülükler bir yerde toplanmış içki içtin mi orayı açtın içine girdin. Bu bela, bu şarap, bu içki. Allah muhafaza. لَا تَتْرُكَنَّ الصَّلَاةَ مُتْعَمِّدَنْ فَاِنِّهُ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتْعَمِّدَنْ بَرِيَتْ Beri ذِمَّتُ اللّٰهِ Kasten namazı bırakma, bir adam kasıtlı olarak bir vakit namazı bırakırsa, Allah'ın koruması ve güvencesi ondan uzaklaşır. Rabbim ne diyor? Kılan benim sigortamdadır, namazı kaçıran benim güvencemde değildir. Özellikle hangi namaz? Sabah namazı. Hadis-i şerifte ne buyuruyor? Men salle subha fe ve fî zimmetillah. Bir adam sabah namazını güneş doğmadan kılarsa, hele bir de cemaatle kılarsa çok mükemmel olur, o kişi Allah'ın güvencesinde olur. Ta ertesi güne kadar Allah'a sigortalı. Sigortalı. Bir adam sabah namazını kaçırdı, bakın dikkat edin, Başına bela gelenlerin o gün kaza, bela, sıkıntı, musibet hep inceleyin. O gün sabah namazını kılmamıştır. Kaçırmıştır. Dikkat edin. İnceleyin. Kendinizden de ölçüm biçin. Başınıza bela geldiği günlerde bir bakın. O gün sabah namazını kaçırmışsınızdır. Hele ki cemaatle kılan Allah'ın tam sigortasındadır. Böyle büyük bir iş. Adam Suudi Arabistan'ın Cezaevlerinde müdürlük yapmış, dün gece Flash Tv'de de söyledim herhalde. Bir Arap kanalında dinliyordum, şaşırdım kaldım. Dedi ki bu hadisi okudu, ben 25 sene dedi hapishane müdürüyüm. 25 sene, her gün dünya kadar tutuklu geliyor. 25 senedir her gelene sordum, bugün sabah namazını kıldım mı? 25 senedir bir tane sabah kıldım deyip de hapse giren görmedim. Demiş. Bu böyle. Ya bu kadar belalar, felaketler yani yolda giderken araba köprüden senin üstüne iniyor ya, bu zaman böyle bir durumdayız yani. Her yer bela olmuş. Onun için. Mutlaka namazlarımıza devam edelim inşallah. Öyle sabah namazı için sigortası. Evet, namazı terk etmek adamı ne yaparmış? Ne yaparmış biliyor musun? Adamı Allah'ın düşmanları arasına sokarmış. Hadis var mı? Var. An te Abdullah ibn Amr radıyallahu teâlâhu Abdullah ibn Amr radıyallahu teâlâhu hazretleri buyuruyor. Resulullah'tan işittim sallallahu aleyhi ve sellem men laqiya teâlâ yevmel kıyame bi's salavâtil hamse ve sıyamı ramadan ve'l ihtisâl min cenâbe kâne Abdullah hakka kıyamet gününde bir adam Allah'ın huzuruna çıktığı zaman 5 vakit namazı varsa ramazan oruçları varsa Yünüplükten de gusle dikkat etmişse, guslü de varsa, yani gusül ediyorsa dünyada etmişse, bu adam Allah'ın dostu olarak Allah'a kavuşur. وَمَنْ اِخْتَعَانَ şey en كَانَ عَدُوَّ vallahi Hakka Her kim Allah'ın huzuruna çıktığı zaman, namazı sakatsa, orucu sakatsa veya gusül abdesi alma hususunda... Dikkatsizliği varsa, bunlardan birini bile yapsa, yani terk etse, Allah'a gerçek bir düşman olarak kavuşur. Ne olacak? Bu çekilecek bir şey mi ya? Allah Allah. Namaz kılmayanların kafaları ahirette, kayalarla cehennemde ezilecek ve bu azap hiç bitmeyecek, tükenmeyecek. Semura i̇bn Cündep radıyallahu teala anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazından sonra sahabeye dönerdi. Çoğu kere helra ehadüm minkum min rüya içinizden bu gece bir rüya gören var mı? tabir edeyim diye buyururdu. Bir sabah her gün birileri bir rüyalar görürdü. Rüyalarını tabir ettirirlerdi. Bir sabah buyurdu ki ''İnnehu etanilleylete atiyan'' Bu gece bana iki tane melek geldi. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem. Bana dediler ki ''Kalk gidiyoruz.'' Beni götürdüler. ''Yürü'' dediler. Ben de onlarla beraber yürüdüm. Geldik bir adamın yanına. Adamı sırt üstü yatırmışlar. Ve inna ateyna alla rujul müstajir. Ve daha ağır kaya mu alibi sakra. Başka biri adamın kafasında dikilmiş, elinde de kocaman bir kaya var. Feyda ve yevi bir sakra dilir O başındaki adam o kocaman kaya'yı adamın kafasına vuruyor. Feyzle oraz evu başını dümdüz ediyor. Bütün kan irinleş, pirzola gibi oluyor böyle. Feyzede de ulhacar taş yuvarlanıyor gidiyor. Felcüdu, felan yazıyor O adam gidiyor işte o adam kılığında melek. Taşı alma, taşı alana kadar bunun kafası yeniden düzeliyor. Çünkü azap devam edecek. Bir kere kafası ezilmekle bitmez. Niye? Her gün beş kere kafayı secdeye eğmediinden. Arlanıyor. Ağırlanıyor. yarun Alef, fəlvi Yeniden kafasına kayayı bir geçiriyor, kafası dümdüz oluyor, adam canlı, ölse acı duymaz. Adam canlı can, kafam dümdüz oluyor. Ondan sonra bir daha taş yuvarlanıyor, bir daha gidiyor Almanya. ''Sübhanallah ma dedim, ''Sübhanallah'' ''Nedir dedim bu ya?'' ''Ey Cibril, ey melekler, bana ne gösteriyorsunuz?'' talip, ''Yürü'' dediler, bu hadis uzun, ben ilgili konuyu anlatacağım. Başka şeyler gösterdiler, gösterdiler, gösterdiler. Hikmetini sorunca yürü devam et dediler. Devam et, devam et, devam et. Yolculuk bitince, dedim feynni râitü münzü'l-leyleti acaben bu gece beni gezdirdiniz, gezdirdiniz, bana ne acayip işler gösterdiniz. Bunları bana izah edin. Fema hâzellezi râit. Bu gördüğümde neydi? Dediler şimdi sana tek tek izah edeceğiz. Emmer racülül <gülüyor> evvelül lezi eteyte aleyh yuslu râsû bil sen ilk önce bir adamın yanına gittin Hani kafası taştan eziliyordu ya Evet işte o adam feynleğraül ya hudül Kur'an ferfuzu önce Kur'an'ı öğrenir sonra Kur'an'ı unutur ezberlediği sureleri unutur okumaz terk eder ve ne aynı salatilmekkt ve farz namazın vakti gelir o uyanmaz uykuda namazı kaçırır onun kafası böyle ezilecek Şimdi bu sabah namazını kaçıracak var mı aranızda? Yiğit. Bu sabah namazı yatakta geçirecek yiğit var mı aranızda? Bu işler böyle. Aman ya Rabbi, aman ya Rabbi. Miraç gecesi gördü. Yine böyle kafaları ezilenler. Dedi ya Cibril, bunlar kimdir? Havle ile dinete te salatilmek Hanı Sadece sabah namazı değil. Bazı adamlar da var. Sabah namazını kılıyor, bu namazları kılmıyor. Bunlar da en zorunu yapıp öbürlerini bırakıyorlar. Nasıl bir iştir anlamaz. Adam diyor ki, ben diyor her sabah kalkarım, namazımı kıllarım, işe çıkarım, ondan sonra gündüz çok işim yoğun diyor, kılamıyor. Sabah en zoru, sabah da namaz için kalkmıyor, işe gidecek diye kalk. Anladın mı? Şimdi? Kalkmışken kılayım diyor ya. Yine tabii bir namaz bir namazdır, ne kadar kurtarırsak o kadar çardır. Ama... Yani akşam sabahtan aşağı mı ya? Öğlen öbüründen aşağı mı? Hepsi birbirinden değerli namazlar. Bir vakit evet. Ey Cibril bunlar kimlerdir? Farz namazların secdelerine eğileceği zaman başı ağırlaşan nasıl eğileceğim? Nasıl secde yapacağım? Hele bir de pantolonları dar olup da ütü mütü yapanlar var ya. O ütüm bozulmasın diye ne zorlanıyorlar ya? Kafaları aşağı inmekten zorlananlar. Allah bize seve seve secde yapmayı nasip eyledi, elhamdülillah. Ben bypass ameliyatı olduğumda, işte beş sene doldurdu herhal. Mayıs'ta olduydum. Beş Mayıs işte, evet gün olmuşuz. Beş seneyi geçti, bir iki ay tabi secde yapamadım. İma ile kılıyoruz, bypass olunca diyorlar ki, bir, bir zaman için secdeyi eğilemesin, buralarını yarmışlar, kesmişler, bağlamışlar en ağrıma yani en çok zorlandığım, en çok özlediğim en çok vallâhil azim billahi kerim secde secde secde o secde edememek neymiş o zaman anladım o ne ağır bir şey ya o ne zor bir şey o secde et etmemek yani. ama tabi Allah sormaz ima ile kılıyordum ama ne zaman o işte serbest oldu da secdeye indim bütün dünyayı Hepsini mi verelim deseler secdeyi verin derdim. Secdeyi isterdim. Secdem olsun bir şeyim olmasın. Ya bu secde etmemek ne demek ya? Kafan ağırlanıyor. Ne ağırlanıyor? Seve seve yat Rabbinin huzurunda. Alnını topraklara sürbe. Aman kardeşler. O namaz kılmayınca kaçırırken şunu düşünün. Yani Rabbim bana yat benim huzurumda secde ediyor. Ben treniyorum senin huzurunda eğilmeyeceğim, diyorum. Bunu düşünürseniz, hiçbiriniz böyle bir Allah'a karşı insafsız, vicdansız değilsiniz. Onun için hemen ne yaparsanız Bırak şu şeytanın nefsin, kır kafasını ya. Bacağını kır derler, şeytanın bacağını, ne bacağını kır, kafasını kır ne? Kır, secdeye yat. Bir vakitte, kaçırma. Evet. Bir vakit namazı kaçırdın. Neyi kaçırdın? Kazası var. Herif bir de diyor ki yemeğin kazası yok, namazın kazası var. Bu ne zındık ya? Böyle laflar da konuşuyorlar ha. Şimdi yemeğin kazası yok. Ne demek kazası yok? Yemek duruyor orada. Beş dakika sonra yine var. Namazın kazası. Ezan okundu mu çıktı. Yatsı okundu mu akşam çıktı. E üç rekat kılacaksın farzı diyelim. Bunun kazası var denir mi? Kazası var ama kaça patlar? Kaça patlar? hatta ma Bir namazı kasten terk edip vaktinden çıkaran cehennemde 80 sene azaba tutulacak. Bir namaza 80 sene. Yanmak var. Bir yerde bunu anlattım. Orada cuma vaazında çok seneler evvel belki yemin beş sene var bir yere gitmiştik İstanbul dışında orada dinleyen gençler var onlardan da biri çıkmış gitmiş onu bir dükkanda anlatmış orada da bir öğretmene mi rastlamış Niye rastlamış o da ona demiş dur bakayım ben ne kadar yanacağım demiş kaç senedir kılmıyorum demiş beş kere sekizden hesap yapmaya başlamış çocuğu da utandırmış sonra ben de beş on gün kaldım orada. Geldi, ya hocam dedi, senin anlattığını gittim dedi, bir yerde anlatma, adam da böyle yaptı bana dedi, alay etti benden falan. Yahu dedim, sen niye ona diyemedin, ne diyecektim dedi, ya amca sen beş kere sekizden hesap yapma, niye, sen hiç çıkmayacaksın. <gülüyor> alay ediyor, beş kere sekizden ne kadar yanacağım diye. Yani, sen hiç çıkmayacaksın dedi, hiç hesap yapma deseydin o rezil olurdu dedim. Ne yapıyorsun çocuk. Bir de hesap yapıyor. Kaç ne kadar yanacağım. Hiçbir Müslüman insan kalkıp da bakayım ne kadar yanacağım diye hesap yapar mı ya? Demek sen cehenneme inanmıyorsun. Değil mi? Ondan sonra o kılmayanların bir lafları daha var. Nedir o? Ya şimdi geçiriyoruz, kaçırıyoruz da cehennemde kızgın saçın üzerinde kılarız. Bu da gavur lafıdır. Burada halının üzerinde kılmıyor, kızgın saçın üzerinde kılacakmış. Yani alay ediyor, ateş yok. Nerede yok? Evet, Nevfel İbni Muaviye radıyallahu te'ala, sahabenin adı Nevfel. Ne buyuruyor hadis-i şerifte Resulullah, onun rivat ettiği hadisinde, ''Men fâtehû salâtun fekennemâ vüterâhluhû ve maluhu. Bir adam bir vakit namazı kaçırdığı zaman hanımı, çoluğu, çocuğu, evi, barkı, malı, mülkü nesi var, nesi yok, hepsi yanmış, yıkılmış, kaybetmiş gibidir. Bak, Çıktık, evden çıkmışsın. Şimdi Allah etmesin, Allah cümlemizi muhafaza etsin. Evimiz yansa, içinde hanımımız, çoluk çocuğumuz, hepsi yansa, bütün malımız, birikimimiz yansa, bir adamın akşamı kaçırması, aynı onun gibidir. Her şeyin gitti. Bunu böyle düşündüğün zaman da, o namaz kaçırılır mı ya? Özellikle ikindi namaz. İkindiyi kaçıranın diyor, terk edenin, bütün sevapları silinmiştir, diyor hadis-i şerifte. İkindiyi kaçıran لَذِي تَفُوُّوا صَلَاتُ الْعَصْرِ فَكَنَّمَا ve mal, Ailesinin malının tümünü yitiren gibidir, ikindiyi kaçıran. Bunlar hep sahih hadis-i şerifler. <gülüyor> Namazı kasten terk edenin adı nerede yazılı? Nerede? De? Hiç dünyada bir yerde namaz kılmayanlar diye bir liste var mı? Yok. Ama ahirette var mı? var. Ebu Said Radiyallahu Teala Taala Resulullah buyurdu Sallallahu Aleyhi ve Sellem. "Men terk-el salate mutamiden kutibe ala babin-nar mimmen Kim kasten namazı terk ederse cehennemin kapısında buraya girenlerin listesi diye onun adı da yazılacak. Şimdi böyle bir yazı varsa da sildirme gelimizde. Hemen tevbe etsek, kazalarımıza başlasak bir daha bir namazı kaçırmayacağız. Allah'a söz versek o yazılı olsa da Allah siler mi? Siler. Çünkü ne buyur? يَمْحُوا ma مَا يَشَاءُ وَيْسْبِتْ Allah dilediğini siler, dilediğini bırakır. Bizim de varsa öyle bir yerde adımız sen sil ya Rabbel alemin, bize de sildirt ya Rabbel alemin. Namazı terk eden Allah'ın huzuruna çıktığı zaman Allah'ı kendisinden hoşnut ve razı mı bulacak? gazaplı ve öfkeli mi bulacak? Mesele şimdi sen kimin huzuruna çıkıyorsun be? Seni kim çağırıyor? Komiser mi? Kaymakam mı? Emniyet müdürü mü? Başvekil mi? Amerika başkanım? Yahudi'nin genelkurmay başkanı başkanım? Kimin huzuruna çıkıyorsun sen? Ödün kopuyor bir yıldız olduğu zaman böyle. Kainatı yaratan Allah var. Celle celle. Herkes onun huzurunda titreyecek bütün krallar. Ey mülük Allah soracak. Nerede krallar? Nerede ağalar paşalar Allah soracak. Kimse cevap veremeyecek. Çıt yok. Mülk Allah'a ait. Evet. İbn Abbas radıyallahu teala anhuma. Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem amcasının oğlu. Gözü hasta oldu. Kör olmak üzere. Dediler ki senin gözüne bir ilaç ve tedavi yapacağız ama, birkaç gün secde etmemen lazım, birkaç gün eğilmezsen secdeye, bir de ilaç var gözün iyileşecek. La vallahi ve la rakaten vahide, vallahi dedi gözümün kör olacağını bilsem, bir rekatı terk etmem dedi, bir rekatı terk etmem dedi. niye? inne rasulallah sallallahu teala al, çünkü rasulullah buyurdu, men terekes salah lekiyallaha ve ve alih kim namazı terk ederse, Allah'a kavuştuğu zaman, Allah'ı kendisine gazaplı bulacak aman ya Rabbi Allah'ın gazabı ateşten çok yakar insan cehenneme girmeyi bile tercih eder, yeter ki Rabbim gazap etmesin cümlemize Rabbim Rıza ile karşılananlardan eylesin inşallah. Bir rekat bile kazaya bıraktırmasın Allahu Teala ve takaddüs Evet, namazı terk edenin yaptığı diğer iyiliklerin durumu ne olur? Ne olur? Boşa gider. Hazreti Ömer radıyallahu rivayet ediyor. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem Mentara ki salatet müteahhime denahbet Allah ümre kasten farz namazı terk edenin Allah bütün iyiliklerini siler. Başka iyilikler yapmış, sadaka vermiş, fakire fırıv, hepsini siler. Beberi etmemiz immetullah, hatta raja ile Allah, azze ve celle tevbe Allah'ın koruması ve güvencesi de ondan uzak olur. Ancak tevbe ederse Allah tevbesini kabul eder. 30 sene namaz kılmamış. 40 sene, 50 sene, 60 sene kılmamış, şimdi tevbe ediyorum dese Allah'ım ne yapar? Kabul eder, kurban olduğum Allah'ımın kapısı açık ama camboğaza geldi mi, tevbe kapısı kapanır. Zaten ondan sonra nasıl namaz kılacak? Onun için hemen tevbe edelim inşallah. Ziyad ibn-i Nuaymi'l Hadrami, ne kadar acayip sahabeler var bak, adı Ziyad. Resulullah buyurdu, sallallahu aleyhi ve sellem, bu zat rivat ediyor. Dörtün farzı fil İslam. İslam içinde Allah'ın dört tane farzı var. Femen etabi bir lem yugnini anu şeyen, hatta ayetebi ne cemiyan. Üçünü bile yapsa, birini terk etse, üçü de kurtarmaz diyor. Bunlar nedir? Asalatu As namaz. Ve zekatu zengin olanlar için zekat. Zengin bir adam namaz kılsa, zekat vermese namazı kabul değil. O zekat da verecek. sayan bu Ramazan, Ramazan orucu. Şimdi milletin çoğu Ramazan orucu tutuyor mu? Tutuyor. Namaz kılıyor mu? Kılmıyor. Oruç tutan oranı namaz kılandan çok daha fazla. Bak ne diyor? Dört farz vardır. Üçünü bile yapsa, birini yapmasa kurtarmaz diyor. Ramazan orucu tutsa, namaz kılmasa, zengin ise zekat vermese kurtarmaz. Ve Hacül Beyt zekatla haç zengin olanlara. Maddi imkanı yerinde. Hac yapmamış. Namaz kılıyor. Zekatını veriyor. Orucunu tutuyor. Hac farz olmuş gitmemiş. Böyle de ölse. Hac farz olup da gitmeden ölse. Ister Yahudi ölsün ister Hristiyan fark etmez diyor hadis-i şerif. Niye gitmiyorsun haç farz? Bir tane ya ömürde bir kere zenginsin işte diyor ben diyor bir ay bıraktığım anda diyor dükkan batar diyor hay Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah aman hac farz olup da gitmeyenler bunlarda dikkat etsinler şimdi bakalım namaz kılmayanların yeri neresi cehennem şey adam namaz kılmayanın yeri cennettir diye bir ayet var mı hiç öyle bir hadis görmedim namaz kılmayanları cennete koyacağım diye hiç öyle bir hadis yok. Peki cehennemin de neresi? Cehennemde ne var? Farklı farklı yerler var. Şimdi bunlar nereye gidecek? Nereye mi gidecek? Vallahi size şimdi öyle bir hadis okuyacağım. İnşallah önümüzdeki derste de devam ederiz. Bunların hepsini bir gecede bitiremeyiz. Sabahı da boylarız, akşamı da boylarız. Bu hadisi şerif... Allah cümlemizi bu hale düşmekten muhafaza eylesin. Hem de Ahmed İbni Hanbel rivat ediyor, müstedinde, bir daha çok sahih kaynaklarda geçiyor. Bu hadis-i şerifi dikkatle okuyun. Abdullah İbni Amr, çok rivat etmiş bu mübarek kitapta, onun hadisleri çok nasip olmuş. Amr İbni As'ın oğlu Abdullah Hazretleri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, Men hafaza aleyha, kânetleû nûren ve burhanen ve necâten yevmel kıyame." Kim beş vakit namazı vakti vaktinde cemaatle muhafaza ederse, korursa, kılarsa, o namazlar kendisi için nur olur, rehber olur, kabirden çıktığında cennet yolunu gösteren delil olur, kıyamet gününde kendisi için kurtuluş olur. Kılmaya çalışıyoruz. Allah'ım nurumuzu eksik eylemesin. Allah'ım es salatu nurun, namaz nurdur, kabirde, mahşerde, sırattan geçerken şu namazlarımızın ışığıyla Rabbim bizleri nurlandırsın da önümüzü görenlerden eylesin. Amin. Ve men yuhafiz aleyha, kim namazı korumazsa, efendi kardeşler, kılmazsa buyurmuyor. Öyle deseydi Arapçası, ve men lem yusalliha. Kim kılmazsa olurdu. Öyle buyurmuyor. Kim namazını korumazsa. Bu ne demek? Kur'an'ın tabiri. Hafizu alessalewati ve salatil musta. Beş vakit namazınızı koruyun, gözleyin, muhafaza edin. Özellikle orta namaza dikkat edin. İkindi namazı. Kim namazlarını muhafaza etmezse. Bu ne demek? Hiç kılmazsa zaten haydi haydi kılıp da vaktini geçirirse o da muhafaza etmemiş oluyor. Kılıp da hızlı kılar, tadili erkana rahat etmezse o da muhafaza etmemiş oluyor. Abdesini doğru almazsa, yalap şalap alırsa, kuru yer bırakırsa e, o da muhafaza etmemiş oluyor. Abdesiz namaz olur mu? Kim namazlarını korumazsa lem yekun lehu nurun ve la burhanun ve la necatun. Bu kişinin Yarın ahirette kabirde mahşerde nuru olmaz, ışığı olmaz, zifiri karanlıkta olur, kabirden çıkarken rehberi olmaz, yol göstericisi bulunmaz, nereye gideceğini şaşar. Kıyamet gününde bunun kurtuluşu olmaz. Hani derler ya bu işin kurtuluşu yok, namazsızın kurtuluşu yok. Ve yevmel kıyameti bu adamın kıyamet günü yeri neresi? Bakın, Ma'arune ve Firavune ve Haman ve Halef'in mahşerde bu kişinin yeri Karun neredeyse, Firavun neredeyse, Haman neredeyse. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eliyle öldürdüğü tek yavur var. O da Übeybi Halef yavurudur. O yavur neredeyse o da onlarla birlikte olur. Bakın bu hadisin kaynakları 53. sayfede. Ahmed İbni Hanbel rivayet ediyor. Koca müçtehit. El-Müsned isimli eserinde. Efendim, Darimi'de var. İbni Hikman'da var. Taberi, Taberani'de var. de var. Var da var. Bütün kaynaklarda bu hadis-i şerif var. Şimdi, niçin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu adamlardan bahsetti? Niçin bu kâfirlerle birlikte mahşere çıkacak? Niçin cehennemde bunlarla birlikte oralacak? Şuradaki tasnife dikkat edelim. Yani bir izah var. Bir adam namazın için terk eder. Çok zengindir, işi gücü fazladır, mesai sin meşgalesi fazladır. Onun için terk eder. Böyle yaparsa kimle beraber olacak? Karunla. Niçin Karun çok zengindi onun için? Peki niçin bir adam namazı terk eder resmi bir vazifede yönetici görevli saltanatı var yani iş idare ediyor yönetimin başında çok meşgul onun için namazı ihmal etmiş o zaman firavunla beraber haşrolur çünkü firavun da yöneticiydi peki namazı niye terk etti saltanatın başında yönetimin başında değil de veziriydi. Bir aşağıdaki görevlerdeydi. Yardımcıydı, şuydu, buydu. O zaman Hamanla beraber haş olur. Haman Firavun'un nesiydi? veziriydi. Evet. Ticaretle meşgul olduğu için namazı terk ederse o da Mekke kafirlerinin en büyük tüccarlarından olan Übey ibn Halef benzemiş olacağı için o öyle bir yavurdu ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i bir gün yemeğe davet etti Mekkelileri. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i de davet etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sofraya oturdu. Araplarda da bir adamın sofrasına oturup yemeğini yemeden kalkarsan ona çok büyük hakaret olur. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu ki Adamın sofranın ortasında, daha yemek başlamadan, Ben senin yemeğini yerim ama bir şartla. Nedir o? Buyurun Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden ve resulü. Dersen yerim. Ya adam Ebu Cehil orada herkes bütün gavurlar. Adam da kaşerlenmiş gavur. Fakat şimdi evine misafir geldi. Sofrada da yemeden kalkarsa çok büyük rezillik çıkacak diye kelime-i şehadet okudu. Okudu. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem de yedi. Ondan sonra yemekten bıktı, bitti, çıktılar, Ebu Cehil bunun kafasını yedi. Geldi dedi ki buna, sen ne yaptın ya? Atalarının dinini terk ettin, sen nasıl bu adama inandın, şöyle ettin, böyle gittin. Yahu dedi, kardeşim ne yapayım, adam evime misafir gelmiş, yemeden mi çıksaydı, rezil mi olaydım dedi. Yahu dedi, o zaman inkar edeceksin. yav ettim dedi, edeceksin, ediyorum, ettim. Ya inanmıyorum diyor. Yok diyor. Sen bir kere bütün milletin içinde inandım dedin, diyor. Bunun diyor, kefareti diyor, böyle beni bana söylemekle olmaz. Muhammed'e gideceksin, sallallahu aleyhi ve sellem. Bu şehadeti reddediyorum, sana geri yade ediyorum, diyeceksin. Ondan sonra da suratına tüküreceksin, dedi. Tövbe ya Rabbi, estağfurullah. Herif de geldi, Efendimiz sallallahu aleyhi sellem, milletin ortasında dedi sen benim evimde bana böyle bir iş ettin ama ben dedi iman etmedim, şehadeti sana reddediyorum dedi. Ondan sonra da tükürdü fakat o tükürük ağzından çıkıp Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme ulaşmadan bir ateş halinde döndü, anlını yaktı. Ve anında böyle yanık izi kaldı. O tükürük alnına geldi. Ondan sonra da Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona ben sana bir e, sana bir darben var buyurdu, sana bir sözüm var, sana bir darbe indireceğim dedi. İşte ne zaman sonra bir muharebede Uhud da olabilir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu efendim, atın, de, devenin üzerindeyken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buna yaklaştı, mübarek eliyle hiç kimseyi öldürmemiştir. Bu kadar harbe katılmıştır, mübarek eliyle hiçbir kimseyi, kafiri öldürmemiştir. Çünkü, peygamberin öldürdüğü kafir, en şiddetli azaba çarpılacak. اَشَدْدُ النَّاسَ ben مَنْ قَتَلَ نَب۪يَنَ وَقَتَلَهُ نَب۪يُّنْ Kıyamet günü en şiddetli azaba kim çarpılacak? İki kişi. Bir, peygamberi öldüren kafir. İki, bir peygamberin öldürdüğü kafir. Bir de heykel tıraşlar. وَمُمَثِلُوا مِنَ الْمُمَثِل۪ينَ Ahmed İbn Hanbel'de geçen hadiste. Üçüncü olarak onu ilave ediyor. Şimdi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mesela Ebu Cehil gibi gavur var ama Efendimiz'e öldürülmek nasip olmadı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu öldürmedi mesela. Onu diğer sahabeler öldürdü. Ama bir gavuru gebertti, o da Übey ibn Halef gavurudu. Buna dedi ki benim sana sözüm var, bu da baktı harpte epey seneler geçmiş, yıllar geçmiş bana bunu yaptın diye korktu böyle çekindi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona bir mızrak indirdi o yaralandı yaralı vaziyette Mekke'ye kadar da döndü ama yollarda dediler falan yok yok bir şey yok iyileşecek mi iyileşecek ne diyorsunuz be dedi Muhammed bana öyle bir mızrak indirdi dedi vallahi bütün dünya milletine hep indirseydi hepsi ölürdü dedi öyle ağır bir darbe indirdi bana dedi sonra yolda geberdi işte bu kafir Yarın ahirette de çok pişman olacak, Kur'an-ı Kerim'de geçen kafirlerden biri. Bu cehennemde neredeyse, Karun, Firavun, Haman, bizim ümmetten de Übey ibn-i Halef Gavru. Bu diyor ahirette neredeyse mahşerde, Namaza, namaza devam etmeyen, namazı muhafaza etmeyenler, bunlarla beraber olacak. Yani en şiddetli azap içerisinde. Onun için şimdi, Ey zavallı insan! Namazsız bir çare Düşünmek lazım değil midir? Bu gavurlarla birlikte azap çekmeye nasıl tahammül edeceksin? Dünyanın dağları atılsa dakikada eriyecek, o ateşe nasıl dayanacaksın? Öğlenin güneşine bile dayanamıyorsun. Sivrisineğin sokmasına bile dayanamıyorsun. En ufak bir kaşıntıya bile dayanamıyorsun. Hele bir de imanı terk edersen Allah muhafaza. İmanı da çünkü bu namazsızlık götürür götürür. Son nefeste adamı imansız ahirete götürür. Bir de imanını kaybettirme tehlikesi var. O zaman hiç cehennemden çıkamayacaksın. Ebedi kaldın. Onun için. Allah rızası için. Ben sizi Allah için seviyorum. İyiliğinizi istiyorum. Her işinizi bir yana koyun. Aman Allah'ın secdesini ihmal etmeyin. Namazınıza devam edin. Namazınızı muhafaza edin. İnşallah. Şimdi daha çok hadis-i şerifle rivayetler var. Allah nasip ederse, bir ders daha yaparsak bu konuyu bitiremeyiz de epey bir mesele söylemiş oluruz. İnşallah içinizde namaza gevşeklik eden, sabah namazını uykuda kaçıran, Beş vakit namazdan kazaya bırakan veya kılmayan varsa Allah rızası için Önümüzdeki ay Ne zaman? Dört Haziran Cumartesi Akşam namazını müteakip yetişeceğim inşallah Hemen akşamın peşine başlarız O zamana kadar da bir namaz kaçırmayın Bir namaz kaçırmayın inşallah Geldiğimizde Yeniden sözleşiriz inşallah Bunun tesirini hissederiz inşallah Ondan sonra da devam ederiz Allahu Teala Bizlere Öyle bir iman, öyle bir yakîni iman, ahireti görür gibi kuvvetli iman. Nasıl beylesin ki her şeyi feda edelim de bir rekatı kaçırmayalım inşallah. Amin. Şimdi efendi kardeşlerim, namaz kılmayanların iki cihanda başlarına gelecek belalar. Bu kitaptan efendim insanlara dağıtmak, hediye etmek, ulaştırmak en kıymetli hediye. Bunu okuyanlar insanların çoğu namaz kılmak istiyor. Hatta bize soru soruyorlar, yazıyorlar. Hocam ben namazı kaçırıyorum, namaza devam edemiyorum, sabah namazla kalkamıyorum, ne yapmam lazım? İşte bu hadisleri okuman lazım. Bu tehlikeli azapları okuman lazım. Millete ulaştırmak lazım. En azından çoluğa, çocuğa, hanıma, herkese ulaştıralım ki, biz vazifemizi yapmış olalım. Hidayet Allah'tandır, tesirini Allah yaratsın, kalplere ilka etsin, okuyan, dinleyen herkesin namaza başlamasını Rabbim nasip eylesin, bizi de vesile eylesin, amin diyen dillerinizde cehennem ateşinden azat eylesin. Amin. Evet, şimdi çıkarken gürültü yapmayalım, çevreye rahatsızlık vermeyelim demişler, doğru demişler. İnsanlar istirahatları olan olur, çocuğu olan var, uyuyan var, hastası var, yaşlısı var. Kapının dışlarında sesli, gürültülü konuşmayalım inşallahurrahman. Rahman. Arifan dergisi, Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleriyle yaptığımız ömreyle ilgili bilgiler, Efendi Hazretlerimizin katılımları, özellikle Medine-i Münevvere'de hocaları toplayarak bu diyalogçular hakkında dinleri birleştirmek isteyenler, Yahudi Hristiyanları cennete sokmak isteyenler hakkında bir konuşma yaptırdı bize. Efendi Hazretleri de yanımızda oturdu. Bu konuşmayı da mutlaka okuyalım ve herkese okutalım inşallah. Herkese dağıtalım. Allah dinimizi batıl dinlerle eşdeğer göstermek isteyenleri kahreylesin. İslam dinini diğer dinlerle bir göstermeye çalışanları helak eylesin. Allah'ım İslam'dan başka Müslüman olmadan cennete girileceğini iddia edenleri helak eylesin. Allah bu ümmeti bunların şerrinden muhafaza eylesin. Aman kardeşler. Bu öyle bir tehlikeli beladır ki adamı dinsiz eder. İmam-ı Rabbani buyuruyor ki, burada var. Dergideki bu yazıyı mutlaka okuyun. Efendi Hazretlerimiz emretti. Bu işe gayret edelim dedi. Bu işe gayret edelim. Afat geldi diyor. Afat. Büyük bela vurdu diyor bize. En büyük afat. İki dini birden tasdik eden. Hem Müslüman hem bir Hristiyan olunur diyen nedir? İmam-ı Rabbani buyuruyor ki, müşriktir diyor. Onun için hoca da olsa, hacı da olsa, ilahiyatçı da olsa, sabaha kadar ağlasa namaz kılsa, Müslüman olmayan cennete girer diyen kafir ol. Allah rızası için bu yazıyı da okuyalım, okutalım. Arkada birçok dualar yazdık. Dergide dünya kadar ilimler yazdık. Nafile namazlar, efendim, Özel dualar, hacetleriniz için efendim başına bir bela gelenin kurtulması için, bir dileği var olması için Beyt'in duaları tek tek tek yazdık. Çocuk isteyenler, çocuğu olsun isteyenler, cin ve şeytan çarpmış olan kimseler, efendim başına zor bir iş gelip kurtulmak isteyenler, zor bir işle karşılaşanlar, geçim sıkıntısı çekenler. Ben de Söz verdim okuyacağım edeceğim. Hala ben de başlamadım. İnşallah ben de ezberleyelim, okuyalım. 64. sayfada. Evinizden çıkarken geçim sıkıntınız varsa, evinizden çıkarken bu duayı okumanıza ne mani oluyor diye sordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bismillahirrahmanirrahim ve mali ve dini. Allah'ım Rabbimi biqadaiike ve barikli hatta la ma ve la Tehirama acelte. Bu duayı da ezberleyip okumayı Rabbim nasip eylesin. Hepinize hayırlı işler nasip etsin. Helal rızıklar, bol bereketli rızıklar. İnşallah bu dualar sayesinde. Efendim, afetleri belaları def için ne okunacak? Şu dergide o kadar ilim var ki, birçok kitapta bir arada bulamazsınız. Allah'ımızın esma hüsnasından, ismi azamlardan, ne sıkıntısı olan, ne darda olan, ne musibeti başında olan varsa Allah bu isim şerifler, bu zikreler, bu dualar hürmetine hepimize amel etmeyi nasip eylesin. Hayırlı muratlarımıza nail eylesin. Korktuklarımızdan emin eylesin. Amin. Subhan rabbil aliyil alimil vehab. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu vesselamü ala seydil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme inna neseluke'l cennet ve na'ûdu bike minen nâr. Allah meyinana nesaluk rıza k ve cennet, fena gudukem sığdı k ve nahr. Allah meyinana nesaluk cennet, fmaqar Rabbil amin kabli muamel, fna gudukem nahr, fmaqar Rabbil amin kabli muamel. Allah meyinana nesaluk cennet, fmaqar Rabbil amin kabli muamel. Allah meyinana nesaluk cennet, fmaqar Rabbil amin kabli muamel. Allah meyinana nesaluk cennet, fmaqar Rabbil amin kabli muamel. Allah meyinana nesaluk cennet, fmaqar ve la havle ve la kuvvete illa azim. Ya erhamer rahimin ya rahimin, ya rahimin. Uzaktan yakından gelen bütün kadın erkek hepimize ya Rabbi aff-bu mağfiretler ihsan eyle. Boyunlarımızı cehennemden azat eyle. Sen cümlemize ya Rabbi Alemin iman, namaz ve zikir ve takva üzere devam şabat istikametler nasip eyle. Kaymaktan, caymaktan, şüphelere düşmekten muhafaza eyle. Ya Rabbi hastalarımıza acil şifalar ihsan eyle. Üç defa ameliyat olmuş bir çocuk, yavrumuz dua istiyor, kanserli hastalar dua istiyor. Ya Rabbi burada hastalığı olanlar, hastası olanlar, dua arzu hali olanlar, halleri sana malumdur. Okunan ayetler, hadis-i şerifler hürmetine, acil şifalar ihsan eyle. Dertlere devalar ikram eyle. Borçlara ödeme kolaylıkları ihsan eyle. Orç yüzünden faize, yalanı harama düşmekten muhafaza eyle. Helal rızık kapılarını aç ya Rabbi. Haramlardan, şüphelerden beri eyle. Amin ya Rabbi. Kayıbı olanlar var. Bir aydan beri diyor, kardeşim kayıp, kiminin çocuğu kayıp. Kayıp arayanlar, ya Rabbi. Sen acil bulmalarını nasip eyle. Kıyamet gününde bütün insanları cem edecek Allah'ım. Kayıplarıyla bu kulların arasını cem eyle. Ya Rabbel Alemin. Bizden evvel ölenlere... Rahmet eyle, kabirlerini nurla, azaplarını deforu izale ile. Evet, hayat lokantasının sahibi tanıyor muyduk? Bilmiyorum, vefat etmiş. Ondan sonra cemaatimizden Fatma isminde bir hoca hanım kardeşimiz doğum yaparken şehit olmuş. Efendim, doğumda ölen şehittir. Hepsine ya Rabbi rahmet eyle, kabirlerini nur eyle. Tüm geçmişlerimizden ruhlarına buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abdu ve resuluh. Şehadetlerine hediye edildik, kabul ve vasıl eyle. Bizlere de anılan haliyle hallendik de az ağrı ölüm ve kelime-i şehadetle hüsnü hâtib çene kapamak nasîb eyle. Amin. Ya Rabbel âlemin ve ya hayrun ve ya hayrun fâtihîn. Sen İslam âleminde yanan ateşleri söndür Ya Rabbi. Yahudinin, Siyonizmin, kapitalistlerin, bu Ya Rabbel âlemin, dinsiz kâfirlerin, yandaşlarının, yardımcılarının, İçimizdeki dışımızdaki ya Rabbi bütün kafir dostlarının yakmış oldukları ateşleri söndür ya Rabbi. Küllama evkâdu ne arâllil Ne zaman harp ateşi yakşalar Allah söndürür ayetinin sırrını tahkık eyle ya Rabbi. Suriye'de, ehli Sünnet'i galip eyle. Mısır'da, Filistin'de, ya Rabbi alaâmîn ve âkirân nasîlin, Libya'da, Afganistan'da. Ya Doğu Türkistan'da aktara arzın her neresinde zulme uğramış, hapse atılmış, esir tutulmuş ne kadar eli sünnet Müslüman kardeşlerimiz varsa yardım eyle ya Rabbi. Kurtar ya Rabbi. Vatanımızı ve İslam vatanlarını iç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Ya Rabbi eli sünnet merkezinde, Kur'an sünnet merkezinde gönülleri, kalpleri cem eyle. Dağıtmak, ayırmak, bölmek, bozmak isteyenlere fırsat verme ya Rabbi alemin. وَيَا خَيْرَ النَّاسِرِينَ وَيَا خَيْرَ الْفَاتِحِينَ İslam ülkelerinin başlarına bela olmuş bu diktatörleri sen defu izale eyle ya Rabbi. Bir an evvel bu Nusayri rejimlerini, ya Rabbi bu Siyonist rejimlerini, bu Masonlara bağlı rejimleri uzak eyle ya Rabbi. Bütün İslam aleminin başından bunları def eyle ya Rabbi. Ehli Sünnet Müslüman kardeşlerimizi huzura kavuştur ya Rabbi. Rahata kavuştur, emniyete kavuştur ya Rabbel alemin. Veya خَيْرَ النَّاسِرِينَ veya خَيْرَ الْفَاتِحِينَ sen ya Rabbi dünyanın neresinde hak üzere olan varsa galip eyle ya Rabbi, yardım eyle ya Rabbi, teyit eyle ya Rabbi, ehli küfrü, ehli şirki, zelil eyle, hakkı ile eyle, kazlıkları kuyulara düşmelerini nasip eyle ya Rabbel alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve teslimen, kesiram elhamdülillahi rabbil alemin. Evet, yarın saat 14'te Alinar Hoca sohbet edecekmiş, kıymetli hocadır. Bursa Anadolu Gençlik Derneği'nde diyalogçulara reddiyeler konulu bir konferans verecek diyalogçulara reddiyeler. Bu hoca efendinin de çok araştırmaları vardır. Çok ince bilgileri vardır. İstifade edin rahman Efendim buradaki tarihimiz 4 Haziran'dır. Allah'ın manileri ortadan kaldırsın. Hepimizi huzurla, sıhhatü afiyetle, iman selametiyle gelmeye, toplamaya muvaffak eylesin. Evet. Amin. Evet üst katta Dernek çalışmalar yapıyor. Bin metre yer orası da temizleniyor. Fayanslanacak, düzelecek inşallah. Sohbetler kalabalık olduğunda kadınlar sokakta kalıyor. Onlar hem oradan sohbet dinleyecek. İslami düğünler yapılır inşallah. Sohbetler, merasimler yapılır. Allah çok hayırlara vesile eylesin. Yardım etmenizi rica ediyorlar. Allah yardımlarınızı kabul eylesin. Ne verirseniz yerini dolduracağım buyuruyor. Sırrına mazhar eylesin. Cimrilikten muhafaza eylesin. Amin verdiğin seninle ahirete gelecek bu niyetle Allah verenlerden eylesin amin. Ilaşolavi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve âli-i ve sahâb-ıhâ. ruh ve Bütün adı geçen meyitlerimizin meyyitelerimizin, şehitlerimizin için, evendim polis şehit polisimizin ruhu için, askerlerimizden şehit olanların için, bütün özellikle bu Bursa'da medfun bulunan ulema, evliya, ve meşâih ve ruhları için bütün hepinizin Adem annem babamıza Havva annemize kadar ne kadar ecdad ceddatımız imanlı ölmüş ise hepsinin kabirlerine ulaşmak üzere El Fatiha